Günaydın. Haftanın son programını açıyorum. Bendeniz Murat Meriç programa başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten dileklerimle selamlıyorum. Dünkü programda Nuri Bilge Ceylan'ın ikinci kez Türkiye'ye getirdiği Altın Palmiye'den söz etmiş, onun konuşmasından küçük bir kesit dinletmiştim. Bugünkü programda ilk Altın Palmiye'nin hikayesini anlatacağım. Dinlemeye başladığımız Ezgi Zülfü Livaneli'ye ait Yılmaz Güney'in Yol filmi için yaptığı çalışmalardan biri bu. Güvenlik gerekçesiyle o dönem Sebastian Argol adı kullanılmış çünkü 12 Eylül sonrasında memleketin karanlık yıllarında çekilmiş bir film bu. Filmden söz ettiğim süre boyunca fonda dinleyeceğimiz Ezgi'ler hep Zülfü Livaneli'nin. Yol altın palmiyeyi memlekete getiren ilk film. Yılmaz Güney ödülü 35 yıl önce bugün aldı ve havaya kaldırdığı yumruğuyla memlekete onu unutmayanlara selam çaktı. Senaryosunu yazdığı filmi çekemedi çünkü hapishanedeydi. Sonra da sürgüne gitti. Onun için film bir dönem asistanlığını yapan Şerif Gören tarafından çekildi. 1982 yılında "Kanda Costa Gavras'ı Missing Kayıp adlı filmiyle Altın Palmiye'yi paylaşan yolu o yıl bütün dünya izledi. Film bir tek ülkesinde seyredilemedi. Bunun için 17 yıl beklememiz gerekti. Yol 1999 yılının Şubat ayında gösterime girebildi. Ondan önce elden ele gezen video kasetler aracılığıyla memlekette izleyicisini buldu ama onunla yakalanmak suçtu. Tarih, videoda yol izlerken yakalanan ve gözaltına alınan, hapse atılan insanları yazdı bu ülkede. İzlediğiniz <gülüyor> O dönem sakıncalı bulunan ezgilerden birini dinledik. Filmin yazaklanma sebeplerinden biri bu türküydü. Yol İmralı yarı açık cezaevinden izinle ayrılan beş mahkumu anlatıyor. Memleketin beş aile bölgesinde geçen beş aile hikayeden oluşmuş bir film bu. Başta adı bayram olarak tasarlanmış, 11 mahkumun hikayesi olarak düşünülmüş ve proje Erden Kral'a verilmiş. 12 Eylül darbesi sonrasında sıkıntılı günlerde çekilmiş yol. Filmi bakanlığın sansür kurulundan geçirmek için uyduruk bir senaryo yazılmış, olur almak için de kurul karşısında bambaşka bir hikaye anlatılmış. Çekimler Erden Kral yönetiminde Cunda'da başlamış ama kısa süre sonra Isparta cezaevinden bir talimat gelmiş. Bavul topla İstanbul'a dön. Filmin adı değişmiş, senaryo şerif görene emanet edilmiş ve onun tasarrufuyla mahkum sayısı 5'e indirilmiş. Ekseriyetle gizli yapılan çekimler hızla bitirilmiş, çekim sürerken negatifler İsviçre'ye kaçırılmış ve Yılmaz Güney 9 Ekim 1981'de filmdeki gibi izin alarak hapishaneden çıkmış, Yunanistan üzerinden Fransa'ya kaçmış, yolun montajını orada bizzat kendi yapmış. 5. Kan Film Festivali 14-26 Mayıs 1982 tarihleri arasında yapıldı. İtalyan tiyatro ve opera yönetmeni Giorgio Streller'in başkanlığında toplanan jüride Gül'ün adı, ayı, sevgili Gül filmlerinden tanıdığımız Jean-Jacques Charlie Chaplin'in kızı Geraldine Chaplin, Sidney Lumet ve yakın dönemde kaybettiğimiz Gabriel Garcia Marquez gibi isimler var. Yarışmak Kran Kran'a, Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, Alan Parker, Ettore Scola, Taviani Kardeşler, Wim Menders gibi yönetmenlerin filmleri yolun rakipleri arasında. Açılışı 1916 tarihli intoleransla yapılan festivalin kapanışında o yıl dünyayı sarsıcak olan Spielberg filmi E.T. gösterilmiş. Festivalin ses getiren filmi yarışma dışı gösterilen Alan Parker'ın The Wall'u. Bugünden bakınca kan 82 bir yıldızlar geçidi. Yol böyle bir festivalde aradan sıyrıldı. Yılmaz Güney altın palmiyeyi aldıktan hemen sonra BBC Türkçe'ye konuk olmuş filmi anlatmıştı. Şimdi o gün gidiyor? BBC Türkçe arşivinden aldığım kaydı dinletiyorum. Bildiğiniz gibi çok uzun yılları cezaevinde geçirdim. Bu süreç içerisinde beraber yaşadığım, beraber aynı koğuşu paylaştığım, aynı acıları paylaştığım arkadaşların hikayelerini dinledim. Özellikle Yarı Açık Cezaevinde filmde anlattığım insanları bizzat tanıdım. Filmde anlattığım insanların hikayeleri bizzat yaşanmış hikayelerdir. Onların ağzından dinledim. Ancak ben bir sanatçı olarak bu hikayeleri bir sanatçı gözüyle yeniden kalıplara soktum. Burada hem benim tecrübelerim, hem benim yaşadığım, gördüğüm, gözlemlediğim şeyler, hem de bizzat filme konu olan arkadaşların hayatları vardır. Açıktır ki her sanatçı anlattığı hikayeyle bir gerçeği sergilemek ister. Ben de izine çıkan beş arkadaş aracılığıyla Türkiye'den manzaralar çizmeye, sosyal manzaralar, ekonomik manzaralar çizmeye çalıştım. Ve e, bu beş arkadaşın çeşitli bölgelerden olması bu işin daha da kapsamlı olmasına yol açtı. Filmde bu insanlar aracılığıyla anlatılan şeyler baskı, acımasızlık, kayıtsızlık, umutsuzluk, çaresizlik ve aynı zamanda e, bir direniş. Sadece Yılmaz Güney değil BBC'nin program yapımcılarından Serpil Erdemgil ve Nülfer Kuyaş da bu film hakkında bir şeyler söylemişti BBC'ye altın palmiye olayından hemen sonra. Bakın neler söylemişler. Kan Film Festivali'nin ödülünü kazanan bir film görmeye gitmemiştim ben. Yılmaz Güney'in Yol filmini görmek istiyordum. Gerçekten de sarıp götüren bir filmdi. Hiçbir zaman o gözle de bakmadım ama bittiği zaman kendi kendime sorduğumda pek çok şenlikte ödül alabilecek iyi bir film demiştim. Bak üstünden cuma cumartesi, pazar üç gün geçti. Şimdi düşündükçe neden bu kadar çok tadına vardığımı daha güzel sahnelerle, daha güzel diyaloglarla kendi kendime anlatabiliyorum. Yani durdukça tortuları daha da bir güzelleşiyor filmi. Nilüfer senin bu konuda ekeceğin bir şey var mı? Ama niye ödül aldı sorusu kafamdaydı. Filmin sonunda da yani biraz aşırı olabilir belki ama ya, ödül ötesi de bir film gibi geldi bana yani hakikaten haklı olarak aldı ödülü. Bunu Şimdi neye senin bağlıyorsunuz? Aslında bir şüphesi olmaması lazım. Çünkü aslında tabii biz elbette sinema uzmanı değil ama sinema meraklısı olarak konuşmalıyız. Sağlam bir sinema yapıtı denebilir yol için. Güçlü ve de soluklu bir film. Bu gücünü insanoğlunun sorunlarına son derece yalın, sapsade ama aynı zamanda çok şiirli bir yaklaşımla eğilmesinden alıyor. Çok etkili bir sinema diliyle anlatılmış, çok zengin ve çok yönlü biçimde anlatılabilmiş. Filmin kahramanlarının öyküsü, hiç zorlama olmadan zaman zaman birbirine koşup, zaman zaman birbirini kesen, soluk kesici bir tempoyla insanı alıp götüren bir örgü içinde sunuluyor. Ve yolun müziği Sebastian Argol imzalı, bu müziği oldukça övüyor fakat bestecinin adını yanlış söylüyor Sebastian Kangol olarak. Bir de müzik olağanüstüydü bence bu Sebastian Kangol ismi bestecinin bilmiyorum o hakkında bir bilgim yok. Fakat hani bu Türk müziğine batılılaştırma, daha çağdaş seslerle sunma kompozisyon denemesi olarak bunu da çalışanların herhalde dinlemesi gereken bir müzik. Yolun çarpıcı taraflarından biri müziği başta söylemiştim. O dönemde çok sevilen Avrupa ve Amerika'da plak olarak yayınlanan soundtrack Sebastian Argol imzalı. Argol tanıdığımız bir isim Zülfü Livaneli. Tunç Oka'nın otobüs ve Yavuz Özkan'ın maden filmlerinin müziklerini yapan Yılmaz Güney ile yolu sürüde kesişen Livaneli yolun müziklerini yapmak için Paris'e gittiğini anılarında anlatır. Müzikler hakkında şunları da söyler. Elektronik seslerle folk aletlerini bir araya getiren çalışma kendi alanında bir dönemin öncüsüydü. 6 Mayıs 1982 gecesi İstanbul'da yapılan küçük bir kutlamadan söz ederek yol bahsini kapatayım. Sık yönetim yüzünden ödül törenine gidemeyen Şerif Gören ve Tarık Akan, yanlarına Şerif Gür, Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Ali Özgentürk, Yaman Okay ve Onat Kutlar'ı alır. Gerisini Tarık Akan'dan dinleyelim. Yeşilçam Sokağı'nın arkasındaki kebapçıda da kendi ödül törenimizi düzenledik. Yılmaz Güney şu anda ödülü almıştır, eli havadadır diyor, biz de rakıları havaya kaldırıyorduk. O gece hepimiz rakıdan değil ama mutluluktan sarhoş olduk. Müzik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 Yılmaz Güney filmi yol 35 yıl önce bugün Kan Film Festivali'nde altın palmiyeyi aldı. Ondan 11 yıl önce 1971 yılında yine bir 26 Mayıs günü Yılmaz Güney gözaltına alınmıştı. Aynı gün şair Fazıl Hüsnü dağlarca tutuklandı. Aşık Zamani o günlerde bizim gençler Yılmaz Yılmaz türküsünü söylüyordu. Cepheden cepheye koşar bizim gençler Yılmaz Yılmaz Denizler dağları aşar bizim gençler Yılmaz Yılmaz Denizler dağları aşar daim gençler yılmaz yılmaz. yılmaz yılmaz Yılmaz Yılmaz doğuyor Ya kurt baş sokmuş. 1968 yılında bugün dönemin başbakanı Süleyman Demirel şu talihsiz cümleyi kurdu. Düzeni değiştirmek isteyenler meczuptur, anarşisttir. 15 yıl ve 2 darbe sonra Sosyal Demokrasi Partisi ya da kısa adıyla SODEP kuruldu. Kimileri için yeni bir umuttu. Genel başkanlığa getirilen Erdal İnönü bunun için çok uğraştı ancak muvaffak olamadı. Partinin kuruluşundan 10 yıl sonra 1993 yılında bugün Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabını yayınlamaya başlayan Aydınlık Gazetesi toplatıldı. Bu Sivas'ta gerçekleşecek katliamın ilk habercilerindendi. Katliamın ertesi günü Erdal İnönü'nün başbakan yardımcılığını üstlendiği hükümet güveni kalmış. İnönü o günlerde sessiz kalmıştı. Söyleyeceklerimi 2 Temmuz'a saklayayım. Memleketin kaderini değiştiren bir olaya geçeyim. 1960 yılında 26 Mayıs gecesini 27 Mayıs'a bağlayan gece Türkiye'deki ilk büyük darbe gerçekleşti. Tuhaftır. Kimileri bunu sevinç çığlıkları atarak karşıladı. <Gülüyor> Başladığımız ezgi Osman Paşa Marşı. 27 Mayıs darbesiyle özdeşleşmiş bir marş bu. Kimilerinin ihtilal, kimilerinin devrim olarak nitelendirdiği 27 Mayıs sonrasında yayınlanmış plaklardan birinden bize ulaşıyor. Behi Aksol'ün sesinden dinliyoruz ama o dönemde yapılmış tek kayıt bu değil. Öncesinde hazırlanan Turizm ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yayınlanan bir kağıt plakta da bu marşları rastlıyoruz. Ön yüzünde Anıtkabir'de bayrak değişimi yapan askerlerin fotoğrafı olan ve 2. Cumhuriyet'te selam çakan bir plak. Fotoğrafın üstünde şu yazıyı okumak mümkün. selut to the second Turkish Republic. Muhteviyatı iki kayıttan müteşekkil. İstiklal Marşı ve Gazi Osman Paşa Marşı. İlki bildik, ikincisi farklı. Dinleyelim. Mayıs sonrasında Ruhisu dahil pek çok şarkıcının repertuarını aldığı bu muhayyer kürdi marş dalga dalga yayılarak dönemin simgesi oldu. 27 Mayıs biraz da bu yüzden müzikli ihtilal olarak anıldı. İhtilal sırasında Adana'da olan Zeki Müren bu marşı 4 Haziran'da başladığı İstanbul programında seslendirdi. O dönemde gazetelerde yayımlanan ilan da şöyle deniyordu. Tepebaşı Bahçesi'nde her akşam Zeki Müren, Kahraman Türk ordusunun ve Asil Türk Gençliği'nin Hürriyet Marşı Vatan Türküsü Osman Paşa tablosunu mehter refakatinde takdim etmekle şeref duyar. Ancak Müren, ilanın yayınlanmasını mütakip sık yönetim tarafından yapılan bir uyarı sonucu bu marşı söylemeyi bırakmak durumunda kaldı. Ordu sonrasında da Zeki Müren'i sıkıştırdı. O dönemde radyoda söylediği Yeşil Ördek gibi daldın göllere türküsündeki ne sen beni unut ne de ben seni dizesini Menderes'i anma olarak nitelendiren subaylar sanatçıyı sorguya çekmişti. Marş yıllar sonra bir Cem Karaca planda karşımıza çıktı. Sanatçı 1976 tarihli Parka'nın sonunda Parkasıyla Vurulmuş Yatarken Buldular dizesini bu marşın ezgisi eşliğinde okuyordu. Parkasıyla Vurulmuş Yatarken Buldular Parkasıyla Vurulmuş Yatarken buldular, barkasıyla vurulmuş. Yatarken buldular, barkasıyla vurulmuş. Barkasıyla vurulmuş, yatarken vurulmuş yatarken buldular. Barkasıyla vurulmuş yatarken buldular. Barkasıyla vurulmuş yatarken buldular. 27 Mayıs 1960 sabahı 04.36'da ihtilalin ilk duyurusu radyoda okundu. Ankara Radyosu stüdyolarında mikrofonun başında Albay Alpaslan Türkeş vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri... El ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmî sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamalarını rica ederiz. Ya, ya, ya. Memleketin acılarla dolu tarihinde 27 Mayıs'ın ve onu hazırlayan dönemi yeri büyük. Darbe bir şeyleri durdurdu ama yaşanan acıları arttırdı. Uzun uzun söz edebilirim ama programı güzel bitireyim. En azından haftanın son programında duyduğumuz son ses darbe bildirisi olmasın. Bugün Türkiye'nin en önemli takdircilerinden Orhan Boran'ı kaybettiğimiz gün. Programı onun yarattığı bir karakterle bitireyim. Bilen bilir. Yuki bir dönemin fenomeniydi. Onun yayına girdiği saatlerde radyolarının başına toplananlar eğlenceli maceralarını ve yaratıcısı Orhan Boran'la atışmalarını kahkahalarla dinlerdi. Bilaha kaydedilmiş bir Yuki macerası bugünkü programı sonlandıracak. Basvucuçorlu Orkestrası bu kayıtta Orhan Boran'a eşlik edecek. Otur karşıma Yuki. Senden konuşacaklarım var. Şu bizim mutfağa yola koymanın zamanı geldi. Saçmalama canım. Ben yemek işinden bahsediyorum. Aaaaaa! Beğenmiyor musun benim yaptığım yemekleri? Ne bileyim ben? Mesela bugün sofraya götürdüğün çorba bir acayipti. İçinde hamura benzer bir şey vardı. Ne çorbasıydı o? Nanköre bak nanköre! Az mı uğraştım ben o çorbayla? Yemek kitabından bulup yaptım. Nasıl yapılıyormuş? Anlat da ben de bileyim. Efendim Yok ki kitap. Tencerede bir kaşık yağ erittikten sonra dört ölçü su içerisinde Allah cezanı vermesin. Bana kağıt mı yedirdin? Ne var bunda bağıracak? Sen kağıt yemez misin? Kağıt yener mi canım? E hani geçen gün laf arasında tam 15 sene mürekkep yaladık demiştin, He? O kadar mürekkep yalayan adam İki lokma kağıt yesene çıkar. Ha -ha. Ha -ha. Canım canım efendim o lafın gelişiydi. E bu da kitabın gidişiydi. Ne yapalım? Sonra o sabah kahvaltıyı getirdiğin süt biraz tuhaftı. Biraz değil, adam akıllı tuhaftı. Ha -ha. O süt gerçekten tuhaftı. Neden? Çok rica ederim, ben ciddi konuşurken sululaşma. Sütün bozulmaması için çok dikkat etmek lazım. İyi muhafaza etmek lazım. Adam akıllı kaynatıp sonra birden soğutacaksın. Olmaz, yine bozulur. E, buzdolabının en soğuk rafına koyacaksın. Ha? Olmaz, yine bozulur. Ee, o olmaz bu olmaz. Peki sütün bozulmaması için ne yapmak lazım? Sütün bozulmaması için... ...ineğin içinde bırakmak lazım. Ha! Şarkılarla Memleket Tarihi'nin sonuna geldim. Pazartesi aynı saatte buluşuncaya dek bendeniz Murat Meriç barış dolu günler temennimi yeniliyor. Hepinizi saygıyla selamlayarak huzurdan ayrılıyorum. Hoşçakalın. Şarkılarla Memleket Tarihi Hazırlayan ve sunan Murat Meriç